Bir Yaşam Dili Şidesiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Canan. Ben Deniz. Evet. Tekrar radyodayız. Bir tatil yaptık geçen hafta Denizle. Şimdi gayet böyle canlı, <gülüyor> dinamik başlıyoruz. Devam ediyoruz daha doğrusu anahtar ayrımları. Evet, anahtar ayrımları tekrar böyle hatırlatmak istiyorum. Nasıl Şidesiz iletişimde benim için gerçekten aydınlatıcı bir şey bu anahtar ayrımlarla ilgilenmek. Nasıl kalpten iletişimde bulunabiliriz? Bu kalpten iletişimde bulunurken nasıl bağlantıda kalabilirizle ilgili bize yol gösteriyor. Değil mi? Pusula, Ana... pusula evet. Bize bu programda örneklerle, işte birbirimizin gerçek hikayeleriyle <gülüyor> sizlere neyin ilişkilerde neyin neyin önemli olduğunu altını çizmeye çalışıyoruz. Dürüstlükle, empatiyle neler yapabiliriz onları hatırlatıyoruz. Bugünkü e, anahtar ayrımımızda empati mi, sempati mi? Empatimiz, empati mi, sempati mi? Olmak ya da olmamak gibi bir şey. İşte bütün mesele bu. Aynen öyle. E, şiddetsiz iletişimin empati tanımı e, benim e, ilk öğrendiğimde daha önce bildiğim <gülüyor> empati tanımından çok farklı gelmişti Canan. Ben şey diye öğrenmiştim empatiyi, başkasının pabuçlarıyla yürümek, başkasının yerine geçmek diye öğrenmiştim. Ve bu her zaman mümkün olmuyordu. Yani bazı durumlar, bazı eylemler var ki benim empatiyle orada durmam falan çok mümkün olmuyor. E böyle olamadığında empatiden vaz mı geçeceğim? Ben empatik biri değil miyim diye kendime dönerdim. Şiddetsiz iletişim başkasının yerine geçmemle ilgili bir şey olmadığını empatini öğretti bana. Ama başkasının ne hissettiği ve neye ihtiyaç duyduğuyla ilgili bir meraka davet etti. Bugün Marshall Rosenberg'in empatiyle ilgili konuşmalarından birinden alınmış bir bölümü okuyarak başlayacağız Canan'la. Sörf tahtası diye biz kısaca biliyoruz. Başlıyorum Canan. Tamam. Maşal Rosenberg diyor ki, empatiyle ilgili, hiç surf yaptınız mı? Şimdi surf tahtasının üstünde olduğunuzu ve büyük bir dalganın gelmesini beklediğinizi hayal edin. O enerjiyi taşımaya hazırlanın. İşte şimdi geliyor. Şu an o enerjiyle birlikte misiniz? İşte bu empati. Hiç söze gerek yok. Yalnızca bu enerjiyle birlikte olun. Bir başka insanın içinde canlı olanla bağlantı kurduğumda sörf yaptığımdakine benzer duygular duyuyorum. Bunu yapmak için geçmişten hiçbir şey getirmenize gerek yok. Hatta ne kadar psikoloji çalıştıysanız empatik olmak o kadar zorlaşacaktır. O insanı ne kadar iyi tanıyorsanız empatik olmak o kadar zorlaşacaktır. Teşhisler ve geçmiş deneyler bir anda sizi sörf tahtasından kaydırıp düşürebilir. Bu geçmişi inkar etmek anlamına gelmez. Geçmiş deneyim şu anda canlı olanı tetikleyebilir. Eğer biraz sonra ne söyleyeceğinizi düşünüyorsunuz, düşünüyorsanız, mesela nasıl düzelteceğinizi ya da diğer kişinin nasıl daha iyi hissetmeye sağlayacağınızı, bom, gelecektesiniz. Empati şu an ve tam burada olan enerjiyle oturmayı gerektirir. Hiçbir teknik kullanmamayı, Yalnızca mevcut olmayı, bu enerjiyle gerçekten bağlantıda olduğumda bu aslında orada olmamışım gibidir. Ben buna magic show'u izlemek diyorum. Bu mevcudiyette çok kıymetli bir enerji bizim içimizden akar ve her şeyi şifalandırma gücü vardır ve beni düzeltme eğilimlerimden arındırır. Marshal Rosenberger'e ait bu sözler John Keane ve Aiklasetter'in Meditate Mediate Your Life eğitim kitapçığından alıntılanmıştı. Onlar da bir konuşmasında dinlemişler. Evet. Her evet. şey diyor esasında bu <gülüyor> <gülüyor> programın özeti. Evet. Buradan sonra sadece müzik çalabiliriz aslında. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini söylemiş. Evet. E, tam bu e, Canan şeyi düşündüğümde hani Sörf tahtasında olmak, o enerjiyle birlikte olmak, ee, teşhis etmeden, bir sonra ne yapacağını düşünmeden, düzeltme eğilimlerinden arınarak durma hali empati. Peki ne oluyor da biz empati sörf tahtasından pat denize düşüyoruz tekrar tekrar? Evet belki yani empatimi mi diye başta söyledik. Belki sempati yaparken çünkü burada da söylediği gibi mesela nasıl düzelteceğinizi ya da diğer kişinin nasıl daha iyi hissetmesini sağlayacağınızı. Ben bunu çok yapıyordum eskiden yani sanki bu benim görevimmiş gibi birisi geliyor bana bir şey anlatıyor. Hemen onun hikayesine girip işte onunla beraber üzülüp ne hisse, iyi hissettirebilirim diye bu, bu cümle benim çok hoşuma gidiyor o zaman ne diyor burada bom gelecektesiniz yani o anda değilim ona mevcudiyetimi sunmuyorum bu mevcudiyeti sunmak başka türlü nasıl anlatılabilir yani bu, orada yanında durmak e, dinlemek benim de nasıl anlatılır diye e, çok düşündüğüm şeylerden biri bu sabah aklıma geldi galiba sempati ya da empatiden empati sörf tahtasından benim düştüğüm yer sadece pür bir merakla o diğer insanın dünyasında duramamak yani diyelim senin şu an anlattığın bir şey var sen anlatırken benim sörf tahtasından düştüğüm yer senle birlikte senin hikayenin içinde kaybolmaya başladığım yer ...ya da senin hikayene kendimi dahil etmeye başladığım yer. Evet, bir şeyde hangi hoca, hocalarımdan birisi söylemişti. Empati, e, sempatiz. Yani birisi ağladığında senin de onunla ağlaman. E, empatisi de birisi ağladığında ona ne olduğunu merak etmeyen. Yani ne oluyor sana merak edip onun tahminlerde bulunmak. E, bir şeyde galiba... Yoram söylüyordu. Tahmin etme sanatıdır empatide. Yani orada belki tahmin etmek. Ya üzgün müsün? Hmm. Hani ötekinizde sempatide onunla bir, üzülmek, onunla beraber üzülmek. Hmm. Ee, bizim bir de bildiğimiz bu. Hep yani onunla üzülüp ağlamak, işte onunla dertleşmek. Ee, ama empati ne diyor Marshall Rosenberg? Mevcut son. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sessiz de empati verebilirsin esasında, değil mi? Hı hmm. hı. Öyle bir şey de var. Ee, evet, şimdi sen bunları düşünürken benim de e, gözümün önünden empatik olduğumu düşündüğüm zamanlar böyle tarama halinde geçti. E, ben empatiyle durduğumda karşı, e, benim kendi hikayelerim aktive olmamış oluyor. Yani seni dinlerken, mesela diyelim ki e, sen ailen de, Birinin yaşadığı deri, ağır bir hastalığı anlatıyorsun bana Benim ailemde de aynı hastalıktan biri vefat etmiş Empatik olabildiğimde bu, bu aklıma gelse bile bunu bir tarafa park edip Tekrar sana dönebiliyorum çünkü senin hikayen biricik benim hikayem biricik Tekrar sana dönüyorum Canan'a ne olmuş Canan şu an ne hissediyor ...neye ihtiyacı var diye merak etmeye başlıyorum. Ve bu böyle hani akıldan bir merak da değil... ...kalpten böyle bir açıklık içinde merak. Dolayısıyla senin hikayenle dahil olup... ...senin hikayenden rol çalmadığım bir yer. Odağın bende. Odağım sende. Ve hakikaten de bunu yapabildiğimde... ...Marshall'ın demin okuduğumuz metinde de söylediği... ...empatinin çok şifalandırma gücü var. Yani bir kere olsun bir insanın hikayesi... Hiç kesilmeden tamamen kendi hikayesi olarak duyulabildiğinde en acı olaylar bile tatlı bir acıya dönüşebiliyor yani yasa dönüşebiliyor. Öbür türlü mesela diyelim sen anlatıyorsun bizim ailedi e, işte e, şu an bilmem birinde şöyle bir hastalık var. Ben de sana anlatmaya başlıyorum işte benim de abimde şu olmuştu bu olmuştu sonra da bu olmuştu. Sen de durmadım senin dünyandan çıktık. Artık benim dünyamdayız ve benim sana anlattığım bu hikayenin sana vereceği en yani tek fayda ha yalnız değiliz başkalarında da oluyormuş ama senin cümlelerin boğazında kaldı. Ben seni sonuna kadar merakla ve senin hikayene saygıyla dinlemedim. Aslında senin hikayene özen ve saygı gösteremediğim bir yer sempatiye düştüğüm yer. Evet daha çok kendi duygularına bağlandın. O anda uçtun, uçtun kendi hikayene gittin. O zaman ben de şöyle hissedebilirdim yani aa, beni dinlemiyor işte ben önemsizim. Ee, anlatacaklarımın devamını da bende olan bir şey çünkü yani karşımdaki beni böyle empatiyle dinlemediğini anladığım an ben orada hop kesiyorum <gülüyor> devam etmiyorum anlatmaya. O da iletişimimi engelliyor hı hı. çünkü orada bir güven de güvenim de kayboluyor. Beni dinleyemiyor kendi hikayesini anlatıyor ben burada acı içindeyim. Bir de demin söylediğim bu ağlamak ağlamamak konusunda da şöyle şeyler geliyor benim başıma. Mesela bu haldeyken de senin anlattığın olayda hakikaten çok büyük bir acıdan söz ediyor olabilirsin. Çok canın yanmış olabilir ve sadece şu an ve burada bir insan olarak senin duyduğun acının içinde ben de etkilenebilirim. Burası bile biraz empatiden çıktığım yer. Çünkü bu sefer de tamamen senin acı tahtına binmiş durumdayım. Birlikte gözyaşı dökmekle benim çok derdim olmuyor. Ta ki bu gözyaşını döktüğümde senin dünyandan çıkmadığıma emin oluncaya kadar. Evet çünkü sen karşımda ağlarsan benim anlattıklarımdan sonra bu sefer ben de onun sorumluluğunu alıyorum. Bu sefer ya Deniz sana ne oluyor diye ben kendimi bırakıp bu sefer senle ilgilenmeye evet. başlıyorum. Yani. Oradaki o akışın kesilmesi değil mi? Evet özellikle çok derin acılarda mesela bizle çalışanlar kendi çocukluklarında yaşadıkları zorlukları ya da hayatlarında yaşadıkları çok acı bir olayı anlattıklarında çok empatide durmaya çok merkezimde durmaya özen gösteriyorum. Çünkü ben e, travmanın tipik reaksiyonu gördüğüm anladığım kadarıyla. ''Kimse beni anlayamaz, kimse bu acıyla baş edemez, kimseye anlatılamaz bir acı bu.'' diye bir bilgi geliyor. Dolayısıyla bu kadar derin bir şey anlatılırken hakikaten çok empatide kalıp e, tamamen diğer insanla birlikte böyle e, hakikaten onun enerjisinin içinde surf yapar gibi kalmak, çok kıymetli çünkü bir kere bile olsun bir insan sözünü tam söylediğinde bir şey değişiyor. Benim için öyle oldu. Ben kendimden hatırlıyorum. 2015'te değil mi bizim Çıralı kampımız? Biz zaman zaman aile kampları yapıyoruz. Birkaç senedir de yapamadık. bivet Alevi çırıldı Sevgili Yaşama Sanatı diye bir kamp almıştı? Yani. Evet. Orada... Ben hiç kimseye anlatmadığım, çocukken yaşadığımız bir şeyi, bir sosyal şiddet vakasına tanık olmuştum. Onu Vivet'e ilk defa anlattığımda, hayatımda ilk defa biri beni sadece merak ve saygıyla dinledi. Ve oradan ne toplumsal... Ee, teorilere ne işte e, birilerini suçlamaya yargılamaya ne başka bir yere hiçbir yere gitmedik hayatımda ilk defa biri sadece beni dinledi ve o gün benim hayatım değişti empatiyle duyulmak bu kadar kıymetli bir şey evet, dinlemek ve o gerçekten hakiki bir şekilde dinlemek yani ben orada çok şeyim böyle bin dinliyor mu ona emin olmak istiyorum Hı. yani o, o bağlantıyı kuramıyorsam senle o zaman anlatmıyorum hikayemi. Çok kırılgan çünkü. Evet. Çünkü ben gerçekten çok acı bir yerden bir şeyler anlatıyorum sana. Ve senin senin hikayeni duymak istemiyorum o anda. Evet. Gerçekten benim hikayemi böyle özenle, şefkatle olması gerekmiyor. Evet. <gülüyor> Sadece dinlemen. Ve tabii tam bu söylediğin noktada... E, duymak istemediğim şeyler e, daha da fazla. Yani Nefsen'in hikayeni duymak isterim. Mesela hatırlıyorum kendi anlattığım bu sosyal şiddet tanıklığıyla ilgili 13 yaşındayken başıma gelmişti. Vivet'in durduğu yerde hani biri bana en ufak bir yorum yapsa, analiz yapsa. E, teselli etse. Soruşturucu böyle teselli etse ya da soruşturma soruları su anında kapatırım. Ve zaten anında kapatmıştım daha önce. O yüzden de hani Marshall diyor ya ne kadar psikoloji bilirseniz o kadar zordur dinlemek. Yani psikoloji bilen biri çok zor dururdu yanımda. Ondan sonra ama e, empatiyle dinlenmek, şiddetsiz iletişimin şifalandırıcı gücünü. Ben 2015'te gerçekten hikayemi sadece anlatıp yanımda duran biriyle bambaşka bir şey haline getirdim. Evet, bütün bunları dinledikten sonra bir içime şükran geliyor bizim <gülüyor> empatiyle dinleyen e, çok şükür, çok toplumumuzda çok arkadaşımız evet. var. Gerçekten e, şükran duyuyorum. Evet bir müzik arası evet. ve, yap, verelim mi? E, geçen gün dinledim kızımdan duydum. Sezen Aksu ile ceza, ceza beraber bir e, şarkıları var. Gelsin Hayat Bildiğin Gibi. Aa, teşekkürler <gülüyor> Mimoza. <gülüyor>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 bir mesken her anın birini özler Rüyada yolunu gözlediğim düşünceler Ve benleyim, ne canlanır tüm hatıralarım Bitince yalnızım gözümü açtığımda Kalmışım yanımda ailem ve bir de Arkadaşlarım Gelsin Hayat bir gibi Gelsin işimiz bu Yaşamak ruhu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 Dumanlı dağlar aynı gözde puslu Bir bakmışım mesafeler uzun ve tozlu Benimse yol yürür gider bir seyyah olurum Ne paranın bir değeri vardır aslında Ne de şeref ve onurun Gelsin Hayat bildiği gibi gelsin İşimiz <gülüyor> We'll yeah.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 Üşenmedim ben hep düşündüm Hayata karşı dört silahşör hep güler sanmıştım Bu öyle lanet olası tok bir pembe ki Bir baktım her şey ciddi hemen uyandım Gelsin Hayat bildiği gibi gelsin İşimiz bu yaşamak olur. Canan çok teşekkürler. Ee, çok e, keyif aldım şarkıyı dinlemekten. E, çoktandır e, böyle bir şarkı dinlememiştim. <gülüyor> Mimoza'ya da sana da çok teşekkürler. Evet, empatime sempatime devam ediyoruz. E, Empatinin ne kadar şifalı olduğunu söyledin. E, sempati de de, yani bazen sempati ilk başta işe yaradığı zamanlar da olabiliyor daha sonra e, sanki orada karşı tarafı bir dinlediğin zaman sempati yaparken o üçüncü kişiyi de suçlayabiliyorsun. Yani böyle o zaman bir orada da bir grup yani evet haklısın. işte sen o sana bunu yaptı e, deyip orayı böyle biraz gaza getirip sanki biz ve siz diye böyle ayrımcılık da olmaya başlayabiliyor değil mi? Yani orada bir e, İlk başta o işe yarayan şey sonuçta sonunda şey olabiliyor. Evet ben haklıyım ya deyip. Halbuki empatiyle dinlendiği zaman belki kendi başına bir takım başka şeyler bulabilecek. Kendi ihtiyaçlarının daha derin ihtiyaçlarının farkına varabilecek. Ve oradan e, ne yapabilirim diye başka stratejiler bulabilecek. Ben bir şey söylemek istiyorum bu noktada. Biraz böyle üzerine tefekkür ettiğimde Canan şunu fark etti. Çok yakın olduğum insanlarla özellikle Marshall'ın söylediği gibi empatik olmak yani anlattığı meseleyle ilgili empatide kalmak benim için daha güç oluyor. Çünkü hızlı bir şekilde taraf tutuyorum. Taraf tutuyorsam empatik değilim. Ee, peki ne olacak yani... ...nasıl yapacağız, haklı haksız diye düşünmeyecek miyiz filan dersek... ...şiddetsiz iletişim haklıyla haksızın ötesinde bir yer arıyor... ...ve diyor ki her kim bir şey yapıyorsa bir ihtiyaç karşılamak için yapıyor... ...ve bu ihtiyacı karşılamak için trajik bir e, strateji seçmiş olabilir... ...aynı zamanda e, ihtiyaçlar bazında tekrar bağlantı kurabiliriz... ...ihtiyaçlar bazında... Ee, tekrar yeni yollar bulabiliriz barış içinde diye söylüyor bu nedenle çok önemli Aynı zamanda sempatinin şöyle bir e, dikkat etmek istediğim noktası var Haklısın haksızsın dediğimizde çok doğrudan e, sorumluluk yani senin hissettiğin duygunun sorumlusu diğer kişi Mesajını veriyoruz. şiddetsiz iletişimde e, ben biliyorum ki benim duygularımın ve ihtiyaçlarımın bir tek sorumlusu var benim. Başkaları bunu tetikleyebilirler ama buna neden olamazlar. Aynı birinin yaptığı mesela diyelim ki bir insan gelip yanlışlıkla e, eli bardağa çarptı, suyu döktü. Hiç kızmayacağım, hiç öfkelenmeyeceğim e, belki ama daha yakın olduğum biri bir sürü hikaye biriktirdiysem empatiye çok ihtiyacım varsa ilişkide aynı şeyi yaptığında patlayabilirim öfkeden dolayısıyla e, sempatiyle her dinlediğimde haklısın o şöyle biri her dediğimde aslında senin yanında e, ben soru tahtasında kalmadım tamamen senin çakallarına yani haklı haksız diyen doğru yanlış diyen diğer insanın insanlığıyla e, bağlantı kuramadığın yeri beslemiş oluyorum o yüzden sempatide Evet. Kalmak istemiyorum Şiddetsiz iletişim çalışması yaparken ya da hayatın için. Yani düşman resimleri oluşturmaya yardımcı oluyorsun bu zaman. Tabii. Ben çok yakın bir arkadaşımın mesela eşiyle ilgili konularını her dinlediğimde son derece sempatik oluyorum. Çünkü büyük bir ihtimalle benim içimde geçmişimde bir şeyler tetikleniyor. O eylemleri duyduğumda ben tetikleniyorum. Dolayısıyla ona empatik bir mevcudiyet sunamıyorum. ...böyle durumlarda da yapılacak en kıymetli şey... ...şu an empatik değilim... ...bilgin olsun diye... ...ben karşı tarafa söylüyorum. Evet. Sempatide şeyi de unutuyoruz tabii... ...yani herkes eşittir... ...önemlidir... ...herkesin ihtiyacı... ...farklıdır, önemlidir... ...şeyini unutuyoruz. Öbür tarafta dediğin gibi... ...böyle bir bizler ve sizler diye de... ...bir grup oluyor yani... Evet. Ona da destek oluyor sempati. Evet. Biz, bir sonraki program devam edeceğiz. Devam Ecektim edeceğiz. Saati gördük. Evet. evet Empati ile tavsiye bir sonraki program konuşacağız. Gene aynı konular e derinleşmeye devam. Görüşmek üzere. iyi hafta sonları. İyi hafta sonları. E mail adresini vermek ister misin? Vereyim. E Deniz Spatar at geri bildirimlerinizi ya da e, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Deniz okunduğu gibi Spatar kodluyorum. Samsun Polat'la Ankara Trabzon Ankara Rize at Aynı zamanda e, canını empatinin gücünden takip edebilirsiniz. Şidesiz iletişim Topluğunun etkinlikleri için de Instagram'da ve Facebook'ta Şidesiz iletişim Türkiye sayfalarını takip edebilirsiniz. Tekrar iyi hafta sonları. İyi hafta sonları.